Abese suresi Necm 42 Elçi kendisine o kör adam geldi diye yüzünü ekşitti ve sırt çevirdi. Ne bilirsin? Belki o da arınıp temizlenecek. Belki öğütlenir ve de öğüt kendisine yararlı olur. Kendini her türlü ihtiyacın üstünde gören o kişiye gelince de onun arınmamasından sana bir sorumluluk olmadığı halde sen ona yöneli veriyorsun. Ama bilgiyle, sevgiyle, saygıyla, ürpererek koşa koşa sana gelen var ya, Sense yapmakta olduğun işi daha iyi sanarak ondan rahatlıkla uzaklaşıyorsun. Necm 43 Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Kur'an değerli sayfalar içinde yüceltilmiş, tertemiz temizlenmiş, saygın, iyi yazıcıların ellerinde bir düşündürücüdür. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. Necm 44 Onulmaz bir duruma düştü o insan. Ne tuhafça kafir Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddeden biri oldu o insan. Allah hangi şeyden oluşturdu kendisini? Bir sipermden. Allah oluşturdu da ölçümlendirip biçimlendirdi. Sonra yaşarken elçi göndererek, kitap indirerek hak yolu kendisine kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, kabre koydurdu, sonra dilediği zaman diriltip ortaya çıkardı. Kesinlikle kendisinin düşündüğü gibi değil. O insan Allah'ın kendisine emrettiğini şimdiye kadar hiç yerine getirmedi. Hadi bakı versin insan kendi yiyeceğine. Biz suyu döktükçe döktük, sonra toprağa yardıkça yardık. Böylece yeryüzünde size ve hayvanlarınıza geçimlik olarak daneler, hububat, üzümler, yoncalar, zeytinler, urmalar, gür çimenli, sık ağaçlı bahçeler, meyve ve otlak bitirdik. Sonra şiddetle çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiği zaman öyle bir gün ki o, kişi Kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden, oğullarından kaçar. O gün onlardan her kişi için kendisini boş bırakmayacak bir uğraş vardır. Yüzler vardır o gün. Pırıl pırıl, gülen, müjdeleyen. Ve yüzler vardır o gün. Üzerlerinde toz toprak, tozu toprağa da bir is bürümüştür. İşte bunlar, evet Bunlardır küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler, din iman tanımayıp kötülüğe batanlar.